بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معم يا حمام يا منان يا كريم يا قفر يا رحيم يا رحمن مولانا امام الرضاني قدس الله سره السمداني Şeriatın bir kabuk tarafı var dedi, bir de, iç yani esrar, bakıl diye tabir ettiğimiz tarafı vardır dedi. Bazı insanlar sadece şeriatin kabuk tarafına aşıktır ve İslamiyet'i sadece kabuktan ibadet görürler dedi. Bir kesim var dedi, bir kesim var bunlar, sadece kitaplarla yetinirler der ki elimde işte Kur'an-ı Kerim var, elimde Peygamber Efendimizin sünnetlerini anlatan kitaplar kitaplar işte yani kıl bundan ibarettir der. İşte sadece kitaptan ibaret görür. Her ne kadar yani bunların şeriatın öz tarafıyla da alakaları olsa da şeriatın özüyle alakaları olsa da batın tarafıyla alakamara olsa da o taraftaki şeriatın, öz şeriatın e, olduğunu bilmezler diyor. Ya onlara göre var yok, kitap ne ediyorsa ondan ibarettir. <gülüyor> kitap o aşık da evet olabilir diyorlar, şeriatın bir takım yani hakikati vesaire falan ama ama ama yani bilmesek de hepsi, kaybımız yok der gibi bir halleri vardır. Hakikate var olsa da o şeriatın zahirinin ötesinde bir hazır buyurdu. <Gülüyor> Neticede sultan diyor ki bunlar, bunlar her ne ve şeriatın hakikati hakkında itikadları varsa da zahiri tarafında o hakikati e, o kadar cazip görmüyorlar. Şeriatın, zahirin ötesinde de zorundur diyorlar. Ve neticede şeriatın bir öz, ana cevheri, herkese malum olmayan bir yönünün olduğunu, e, şeriatın özünün, ki herkese malum değildir, böyle bir yönünün olduğunu anlamadılar diyor. Ve neticede Allah'ın müteşabi ayetlerinden bir nasip alamadılar. Sultan buyuruyor ki ''Ve zâifetul uhra'' bir kesim var buyuruyor. Alimlerden bir kesim var ''Ve'il hasenetlehum halâketun'' bir kimse her ne kadar şeriatın ana, öz tarafıyla alâkeme bir ilişkileri ve irtibatları var ise de bunlar yani kitapları yutmuş adamlar bunlar. Ama o ayette bunu okuralaydı halbena bilm ancaktilde şeriatte her ne kadar her ne kadar şeriatin bir özünün olduğunun farkında olsalar bile velakin hum ancak muallimler lemma zen ya'rifu ha ne zaman ki şeriatın bir özü şeriatın bir iç tarafı herkesin malum olmayan bir tarafının olduğunu bilemediler وَلَيْكِنْ لَمْ لَمْ لَمْ لَمْ يَعْرِبُوْا حَكِكَةَ الشَّرِيَةً Var dediler ama şeriatın tehti özü, şeriatın ana tehti cevheri odur diye bilemeyince bunlar İtikat var ancak bilmeye gelince ne o tehti vesaire Yok teorik olarak şeriatın bir iç tarafı var diyorlar Nazari olarak şeriatın bir özü ana cevheri mantığı var diyorlar ama Biliyorlar ki o ne, bu olmayınca ben zaham şeriata, şeriatı bunlar tasarlıyorlar Şeriat'a pek inanıyorlar Ama sureten aleyhsura Şeriat dediği sadece suretten ibarettir Yani statik hareketlerden ibarettir Nedir o? İşte gördüğün gibi surette memaz kılarsın, oruç tutarsın Tekim klasik şeyleri yaparsın, neyse rutin şeyler Haşasın, maşasın, sanki şeriat Ayrıca bir kültür fizik hareketi midir, bir cimnastik hareketi midir, nedir yani? Surette ne gözüküyorsa işte din budur. Ortanetle vesaire falan bir birtakım şeyleri düşünmezler. Vele ki nazari olarak inansalar bile yok ya yani. İspat noktasında hiçbir becerileri yoktur. İşte günümüzün yegane hastalığı budur. Günümüzün yegane hastalığı budur. Allah divanında en büyük en büyük engel bu manlıktır. Bu düşünceler, onun için din değiştirmek, don gelmek değiştirmekten daha basit hale geldi. Niye? Şeriatınca istiva etmiş olduğu ana gerçeği bilemediğimizden dolayı Allah böyle tehlikelere maruz kalmaktan bizleri muhafaza değilesin. Amin. İmam Cafer-i Sadık teala Tadattandır, sinsinedendir. Bir keresinde ona geldiler, dediler ki, Nalena, ne doğfela yüstecabullene. Işte, Üstad, i̇şte, Efendiyaz dedi, bize ne oluyor ki? Mevla'ya dua ediyoruz, Allah-u Teala dualarımızı kabul etmiyor. Mevla'ya dua ediyoruz, Mevla dualarımızı kabul etmiyor. Bunun sözü hikmeti nedir? diye kendisine bir soru temsil ettiler. O koca sultan buyurdu ki, اِنِّكُمْ تَدُعُونَ men لَا تَعِيْكُمْ Siz tanımadığınız bir Allah'a dua ediyorsunuz. Allah deyip duruyorsunuz, Allah'tan bir şey istiyorsunuz. yalvarıyorsunuz, yaka, yaka diyorsun, ama siz tanımadığınız bir Allah'a münaciatta bulunuyorsunuz. Tanımadığınız bir Allah'a selam veriyorsunuz der gibi. Eee insan tanımadığınız bir selam verir mi? Vermez. Bir Allah'tan bahsediyorsunuz ama tanımadığınız bir Allah'a yalvarıyorsunuz diyor. Şu anlattığım nokta Mevla'ya giden e, yolda en büyük takozdur, en büyük engeldir. Ne o? Şeriatın sadece suretiyle, kitap tarafıyla, yazı tarafıyla yetinmiyorsun. Sadece kapa ile meşgul kalbe sıra gelince hiçbir hal yok, hiçbir hal yok, hiçbir hal yok. Dünya arenasında, dünya sahasında iş görmek Allah Celle Celaluh ile irtibata bağlı. Merne ile kontağlanı bir yerde modern tabirle. Öyleyse asıl at, mesele o köprüyü kurmaktır. O köprüyü kurmaktır. Allah Celle e o bilim ilgili ilibere vâkıftır. Kulu ne kadar kendisini iyi tanırsa, ne kadar kendisini iyi tanırsa, yani ulema-i bundan olursa, kafa ve de özellikle kalp bilimlerine müncaz olursa, Allah Celle Celaluhu e kimsenin bilmediği, fakat kendisinin bildiği ilimleri ona öğretir. Cenab-ı Telle Celalun Dünya ile alakası yoktur. Namış Aranın buyurduğu gibi Dünya'yı yarattığı andan itibaren bu ana gelinceye kadar Allah bir kere olsun Dünya'ya rahmet mazerle bakmadı. Allah Dünya'yı bu kadar sevseydi onu kâfir'e vermezdi. Allah Dünya'yı bu kadar sevseydi kâfir efendim bunu vermezdi. Allah. Onun nazarında sevilmeyen bir şey olduğu için işte Müslümanı da veriyor, kafire de veriyor. Hatta şu an kafire daha fazla veriyor. Sevilen bir şey değil diyor İmam-ı Şahal Ali Şimdi Cenab-ı Hakk'ın hüsusiyeti bu değil mi? Mevla'nın peki dünyayla alaka ve irtibatı olmayınca Allah Celle Celaluhu dünyaya meslek vermeyen kullarına da sahip olduğu kemalatın aynısını ihsan ediyor. Ulema-i farkı burada, yani ben yani sana kabul et. Aşk! Aşk! Aşkın gidası Allah'tır, Allah! Aşk Allah'a benzemektir! Aşk Allah'a benzemektir! Aşk Allah'a benzemektir, gerisi Fasafiso! Aşkın öyle bir kale yanı var ki Ulema-i Rasibun'da. Orada zaman ve mekan kumu yoktur. Bu, bu adamın, bu insanın kariyeriyle, ilmi kariyeriyle, Kur'an'a hakimiyetiyle sadece kitapla yeten insanın kariyeri mukayeseye bile girmez bir sultan. Dervişlerden bir tanesi, aşk ve vecd e böyle mürakabeya dalmış böyle. Yenene uğrayan bir dostu diyor ki, aa sen ne yapıyorsun burada, yalnız, yalnız oturuyorsun diyor. O da diyor ki, Em Rabbimle beraberim diyor. Ben Rabbimle beraberdim, ne zaman ki sen Rabbimle arama girdin, ne zaman ki dünya aramıza girdi, Rabbimle aramıza girdi, şimdi diyor yalnız kaldım diyor, şimdi yalnız kaldım diyor. Bak burası var ya, burası var ya, öyle bir derin nokta ki bunun dibi yoktur arkadaş. Adam ne söyledi be Osmanlı? Ben Rabbimle hem iken, Rabbimle kucak kucağı iken, Diyelim ki toz şekeri çayın içerisine dörtlül karıştırdın. Hani şeker? Hani su, eski su vesaire? Şekerli su ortaya çıktı. E ama toz şekeriyle suyun arasına bir hararet girdin. Bir hararet girdin. Ne o diyelim sıcak su, suyun sıcaklığı. O sıcaklık var ya, o aşk var ya, o suyu ne yapmıştır peki çaya döndürmüş? Benim diyor Rabbimle beraberliğim vardı. Sen dışarıdan müdahale edince, peki Rabbimle araya dünya girdin, dünyanın girdiği yerde ben yalnız kaldım, şimdi yalnız kaldım ben. Bu adamı kalkıp da, Mevla'nın bu dostluğunu peki kalkıp da böyle olmayanla mukayeseye girip, yanlış değerlendirmeler ve mukayeseler, insaflar, bağdaşma, ulemayı raşib olun böyle bir hali vardır, ulemayı zahir de büyüktür, eyvallah. Onlar da müntazdır vesaire, ama herkesin teki, çizgisi bellidir, hududu bellidir, din kududa riayet etmektir. Seyyid Abdülhakîm, Arvati Meşşî Meşayifinden, Mecif Fâz-ı Kisekir Ekremi'nin müştahdı. Abdülhak Hamid aldım getirdim diyor, Ar Abdülhakîm Arvati'ye, Hamid Tarhan meşhur Osmanlı Edebiyatçısı. Abdülhakim Arvazi'ye tek bir soru sordu, dedi ki efendi din nedir, din nedir, tek kelime istiyorum dedi, din nedir, Arvazi kubi et çizri duyurdu ki din dedi, o kadar, din hududa riayettir, din hududa riayettir, bu efendim duvarlar çoktan yıkıldı. Evet yani böyle olmayan, yani diyelim ki hududa riayet edip de bu duvarları yıkmayan Allah'ın içi kulları çok elhamdülillah. Ama gittikçe, gittikçe sadece kafa, sadece kitapla de işin ana öz tarafını, peki merak eden insanların sayısı gittikçe artıyor. Hatta bu anlayış ideoloji haline geldi. Bu anlayış ideoloji haline geldi. Vallahi iki teoloji haline geldi, iki haline geldi, Ruh haline geldi. İşte burası teri türü cemaat. <gülüyor> tarlalar görürsünüz iki tane böyle yan yana, iki tane yan yana tarlalar görürsünüz. Birisinde kavatlar var veya birisinde bayağı yukarıya doğru uzanmış bitkiler var, mısır var, buğday var. Onun yanında bir tarla daha var, diyor Mevlana, Kudüsü Sirlu. O ise, o ise, bu deminki Efendinin mahsulü olan, boyatmış olan, mahsulün boyatmış olduğu tarla kadar güneşten istifade etmez diyor. İyi dikkat et, güneş doğuya önce sağ taraftaki tarlaya vuruyor. Sağ taraftaki tarlanın mahsulü büyük ve yüksek olduğundan dolayı solundaki tarla güneşten o kadar istifade edemiyor. Güneşten kim daha fazla istifade ederse, hangi tarla daha fazla istifade ederse onun mahsulü ve ürünü daha fazla boyatar. Öbürü ise öğleye kadar zaten güneş alamıyor. Niye? Yanındaki tarla engelliyor. Dolayısıyla onun mahsulü öğleden sonra, öğleden sonra ışık aldığı için, güneş enerjisi aldığı için fotosentez olayı, Beklenenin çok altında olduğundan dolayı, bitkin olgunlaşması çok düşük seviyede kaldırdan dolayı onun boyunu bozur kalıyor, onun boyunu bozur kalıyor, bir tarlaya kava dikmiştir. Kavağın boyu mesela 10 metre, öbür, öbür tarlaya mısır ekmiştir, mısır büyümüyor, mısır büyümüyor, mısır büyümüyor. 50 <gülüyor> santim kalmış yukarıya gitmiyor, senin peki yani koçanların ortaya çıkmadı. Karadeniz tabirle somakların ortaya çıkmadı, peki beklediğin mahsul nasıl elde edeceksin? Şimdi, şimdi Mevla'nın bu ulema-i varitun dediği ee, i̇mam anlatmaya çalışmış olduğu kesin ulema var ya, kafayla kalp dilimlerini her ikisini bir araya getiren Cenab-ı Hakk'ın bu kulu, Cenab-ı Hak Celle Celal sahip olmuş olduğu kemanattan kamil mana da istifade eden o mahsulünün boyu beş onlete olan bir tarla gibidir lastesi vela temsil. Sen de, sen de eğer bunlardan kavak boyu istifade etme bir ihtiyacın var ise, bir zevkin, bir alakaya ve var ise, ulema-i müvarisin olurdu inşallah sana. Ya, ya benim güneşe okuza ihtiyacım yoktur. Ne kadar bana güneş vuruyorsa bu bana yeter değilse, işte iş bundan ibarettir dersen, Bitti, derse bitti, dondurma gibi eriyoruz demektir bu, mazallah. Temel anlayışlar mühimdir, her şeyde temel anlayışlar mühimdir. Bugün batıya ennekli bir İslam imajı geliştiriliyor, bütün İslam aleminde. Yani batının kriterlerine uygun bir İslami anlayış, ee bir yol anlayış, öyle bir din ki Öyle bir din ki, öyle bir din ki, sürü çıkarılmış, kalmış bir portakal misali. Allah böyle din göndermedi. Eskiyi tanımamanın getirmiş olduğu hezimettir bu. Bunlar peki onları tanımamaklığını getirmiş olduğu bir portakal bu. İmam lazım Ebu En-i Teala'nın talebesi vardı. Misal-i diye. Adam ister mekit kdam bu kendisi kitaplar diyorlar ki Cenab-ı Celle ceralı oda kadar kaybolmuştu ki yani uğur diyette kulupta bu kadar muazzam bir çıkayı yakalamıştı ki şu alının derisi alının derisi bir tarafı kalkmış ve tarafına efendim yani yapmış gibi bir hali vardı derileri katlanıyordu arkadaş derileri katlanıyordu arkadaş. Selçeden dolayı derisi derinin bir tarafı öbür tarafı üzerine yumurluyordu arkadaş. Hatta hukukadan bazıların alın derisinin eridiği altından peki kemiğin resmen gözüktüğünü yazıyor kitaplar arkadaş. Hangi ilimle konuşuyoruz biz bugün? Bırakalım bu iddiaları. Karpuzu alıyorsun, vuruyorsun böyle tak tak tak tak tak. Karpuzdan küt küt diye ses geliyorsa diyorsun ki bu karpuz güzel karpuz diyorsun. Rast karpuz karpuzu arkadaş. Rast kavun almıyorsun arkadaş. Bu dilim, dilim, dilim işittir Allah. İmam-ı Rabbani Kulli'yi ki bazı insanlar tarikatten kemalat sahibi olurlar zannedenler ki fena fillah fena fillah biz. Hey kemalatı edersen uçtuk kemalatı nübüvvetin Efendim burcuna kondursa ne derler diyor, ne alakası var diyor. Onlar, onlar, o bazı müritler Mevla'ya değil en sonunda anlıyorlar inşa ama işten geçiyor diyor. İnsan bazen bu yolda Allah-u Teala'ya ibadetini zanneder diyor ama ne Allahü u Teala'ya ibadet ki ya ruhuna ibadet istiyor, ruhuna ibadet istiyor. Ruh cenab güzellikleri kopyalayınca o güzellikler sahneye gelince insan zannediyor ki aha ben ben oldum tamam vesaire tek buldun diyor. Ruh ona diyor hızlıydan beri ki. Bak nereleri zorluyor adamlar. Ha bu operatör doktoru var da ha bu operatör doktoru yok mu? Ama işte bunlara Değer verildiği zamanlara bakıyoruz, insanlar ne kadar mutlu, insanlar ne kadar bahtiyar. Şimdi ise hadi oradan, hadi oradan mesela, o ne anlar bu işlerden, bilmem ne, şu bu vesaire, çok fena halimiz var. Onlar bilen güneştir, onlar bile güneşle ittifade ne kadar fazla oluyor, oluyor, tamam Allah'ın güzelliklerine sahip onlar da o kadar güzel oluyor. Şey Ahmet-i Beda'yı Kütbe'cittir, Muttır'la Allah dostu. Sokağa çıktığı zaman yüzüne peke kovardı kendisi. Niye? Cenab-ı Celle Celaluhu İmam Rabbani'nin buyurduğu gibi allah Teala bir insanın ruhuna birtakım güzellikle insan ettiği zaman insan ruhen yükseldiği zaman o güzellikten bedenle masibini alır bir İmam Aşk budur işler aşk, ruhun da evi fırsını esiyor ki Beden böyle nücabında orada bir değişikliğe maruz kalıyor. Ahmet-i Beden-i Kuddin-i güzeldi ki sokağa çıktığı zaman yüzüne peki bakan takıldı. Adam kendisini ayıramazdı. İlleti rahatsız etmeyin diye tüpeşeni verin derdi evdekilere. Yüzünü kapatıp öyle sokağa çıkardı. Bir insan, Allah satıver fani ki yüzünü gösterdiği zaman insanlar zık değil, olduğu yerde kalıyor. Bu insanlar Bitti mi yoksa cemaat, veli kalmadı cemaat, veli kalmadı cemaat, veli kalmadı cemaat. فَالْتَعَمْ اِشْرِيَةَ مَكْسُرَةً عَلَىٓا سُورَةً Bu insanlar belki şeriatı sadece görüntüden ibaret zannederler. ve وَذَنُّوهَا كِشْرًا فَكَتْ شَرِيَةً Keryan denen şey, peki, kabuktan ibarettir, ötesi ötesi yoktur. Eh, kabukla oturan kabuk kalacaktır. Ama öl ile teki meşgul olan mutlaka özün güzelliğine sahip olacaktır. Hiçbir insan karpuzu kabuğu için almaz. Karpuzu kabuğu için almaz. Ya, hatta ve hatta hiçbir insan, karpuzun peki, altındaki kırmızıya da özenle karpuzu almaz. Rengi kırmızı diye hiçbir insan karpuzu olmaz. Ya! O kırmızının içerisinde sana gözükmeyen mineraller var! mineraller var! mineraller var! insan karpuzu o mineraller için alır. Eğer karpuzun kırmızılığı hedef olsaydı, ee karpuzu senin yemen lazımdı. Kesin son bakıyorsun ki tat var mı diye. Sen işin neresini arıyorsun? Fizik tarafını mı arıyorsun? Yoksa kimya tarafını mı arıyorsun? Karpuzda bile kimiye arıyorsun kimiye, minarelleri hakikaten tamam mı? Benim için faydalı mı değil mi diye, bu ilmin yok mu? Allah tasavvarım tut be! Böyle sadece kitaptan ibaret kalan tehdiye kişiler, ee, şeriatın teki bir özünün olduğunu ceriyatın peşinde kabul ederler. Lenceram işte bundan dolayı insanlar sadece kitapla, sadece tarih hafızlıkla, sadece ezberle de öteye duvarın ötesine varamayan bir takım ilim sahibi olan insanlar ولم لنميبريتو hakikate dilçe bu gerçeğin özünü anlamıyorlar, anlamıyorlar, anlamıyorlar. Hoca nasıl hocaysa rabıtayı imkan ediyor. Rabıta kadar dünyada ayağın, ayağın bir şey yoktur. Bir yerde hayat rabıtadan ibarettir desem, emin olun mübalağa yapmam. Hayat rabıtadan ibarettir. Eyvallah! Rabıtada peki isabetli hareketin nasıl olacağını, nasıl olacağını beyan ediyorlar. Çünkü dünyada rabıta yapmayan yoktur. Herkesin kafası ve kalbi bir sevgiliyle meşguldür. Bu ama peki Allah'tır, ama var, sağ ve sallallandır. Ama Merya'nın dostudur, ama paradır, ama hanımdır, ama kasadır, ama masadır. Bak hayat, hayat komple rabıtadır. Din orada belirleyicidir, din belirleyicidir, din belirleyicidir, din belirleyicidir, belirleyicidir. Yolar Diyorlar ki rabıtada böyle bir keyfiyet vardır ki Doğrudan dolum yaptırır insana Allah Celle Celaluhu'dan. Eee ama adam işte nasıl alipse, nasıl hocayse peki? Ha da rabıta şirktir vesaire. Yani dünyada bu kadar boş ve kov yani bir iddia olamaz. Ama bak nerelerden nerelere geldik düştük peki. Sebenin sevgilisiyle beraberliği şirk midir Allah aşkına? Ben seni sevdim eee? Sen atıyorum peki, ben müşrik miyim? Yavrunu seviyorsun, fotoğrafını çekiyorsun, çerçeveleyip ona vitrine koyuyorsun peki. Ona baktığın zaman gözlerin doluyor icam, yavrum diyorsun, cansız kağıdı öpüyorsun. Bu da bir rabutadır peki. Veya utta diyelim mesela, bazı insanların heykellerini yapıyorlar. Ee, onları seven insanlar peki, onlara karşı kendilerinki, kendilerince bir muhabbet ortaya koyuyorlar. O da bir rabutadır. Kızaf manası itibariyle dünya rabıtasız gitmiyor, herkesin, herkesin birisinin rabıta vardır ama bu işin hatif ve gerçeği nedir? Bunu da beyan etme koçtislerle düşmüyor mu? Peki Allah'tan korkan Cenab-ı Hakk'ın biricik nazide, iki ulemai rahatsız konuda düşmüyor mu? Bunların yaptığı bundan ibarettir. Ebu Zalim'deki Raimallahu Teala Kutu'l-Kulübü'nde der ki iki türlü ilim var hatta hatta iki türlü fıkır vardır diyor. Fıkır zahir, fıkır zahir diyor. Fıkır zahir, Halef-i gibi, Mürteka gibi, nur gibi, namazımızdan, oruçumuzdan, haccımızdan, zekatımız vesaire peki fıkhı ahkamdan bahseden ilimdir diyor. Zahiri fıkır. Fıkır zahir ise Kar ve kalbin amelleridir diyorlar. Ha İmallâh Zâleb-ı Hennife, İmâm-ı Şâzîr-i Rahimullah, Ahmet-i Muhammed, İmâm-ı Mâlik, Rahmeten ve Bunlar Şeriatı, zahir tarafını peki bir sisteme sokmuşlar. sistematize etmişler peki insanlar, arkadan gelen insanlar, hangi tesbâ amel edeceklerini bilsinler diye. Bilsinler diye. Peki a, kalbi amelleri ise, kalbi amelleriyse mevlen hassaslâ ulemâ-i yani ehlullah yani şeyh efendiler kazzesallâhu esrârahûn bu insanlar peki bir düzene soktu diyor bu, bu insanlar o amelleri sistematiz etler peki senâmetler peki senâmetler peki senâmetler peki nedir bu geri kapalılık nedir bu anlayışsızlık artık var insan bir şeyi anlamaz Anladığı zaman hemen döner değil mi? Ama günümüzde var ya, yanlışlar artık var ya üzerinde ısrar edile edile edile edile edile edile, edile artık intikam boyutuna ulaştı. Artık bir ilke olarak gerekli ediliyor ha! Bu ne getirir ne getirir, Abdülhalib güc duvali, kudises bir ruhun arzıyla söyleyecek olursak, bu insanların peki imandan mahrum olarak ahirete gitmelerinden korkulur diyor. Bak iş nereye vuruyor, görüyor musunuz? Bütün mesele peki şu dünyadan müslüman olarak, mü'min olarak geçip Allah'a gitmek değil mi? Ama ama öyle kaplar yapılıyor ki, öyle tahtalar kırılıyor ki, neticede, neticede dönüşü mümkün olmuyor. Ve Cenab-ı Hak bırakmıyor ki hakkı almasın. Bu tipler eskiden de vardı, günümüzde zaten aldı başını gidiyor ne kadar istiyorsun, ortalık kaynıyor. وَلَمْ يَنَانُوا نَصِيبًا لَلْمُتَشَّبِهَاتِ Peki bu insanlar bu ulema-i zahir adam ama eksik, eksik ulema varisine göre eksik. Bunlar Cenab-ı o gizli anlamlı, gizli esrarengiz müteşabih diye anlattığımız ayetlerden bunların haberleri yok. Bunların haberleri yok. En büyük sınav orada veriliyor, en büyük imtihan orada veriliyor, Gel bakayım buraya. Konuşuyorsun, budu, budu yapıyorsun, şu ayeti bir mana ver bakalım. Orada kitap sökmüyor, orada Cenab-ı Hak doğrudan sanki sana bir kablo çekiyor. allah Teala o ayetlerin şifresini sana çözüyor. Ağaçlar, ağaçların kökleri ne ile beslenirse dalları onu belli arkadaş. Eğer bir ağacın e, köküne su dökerken, tamamdır. O ağacın dalından veya meyvasından belli olur meyve beklendiği. Eğer ağacın dibine demir bekersen, ağaç peki meyvesi demirli olur. Ağacın peki köküne şeker bekersen, şerfet bekersen, meyvesi ona göre belli olur. Ağacın dibine atık bekersen, ağaçta yeşil diye bir şey arama. Meyve diye arama, insan eğer bir ağaçsa, insan beslediği, beslendiği kaynaklara dikkat etsin, insan beslendiği gıdalara dikkat etsin. Gıdadan maksadımız ne? Bek'i ilmi vesaire, ee, eğer senden suyla beslenen bir ağaç gibi şirin şirin meyve vermek istiyorsan, ulema-i <gülüyor> varisun dedi hem hakimin zahir tarafını hem işin batının götüren alimlerden istifade etmeye bak. O ulama ulratkun, ulama ulratkun, o mu varisun bilgilik etim. sallallahu aleyhi ve sallam'a hakimin manada varis olan efendimizin ilmine deki varis olan efendimizin ilmini miras olarak alan insanlar. Bunlardır bunlar, bunlardır bunlar, bunlardan bunlardır. Bunlardan Rabd'im şu mazlum kulları ayırmasın. Osman Yüksel terden geçti. Allah gönü gönü rahmet eylesin. Mecid Fazıl Kürt Kürt arkadaşıydı. Fazıl'dan bile yani çok daha e, aktif ve mücadeleci bir insandır. Bu davanın hallarlığını yapan, bu davanın silisini riske eden, Ustuklayanlardan birisi de oydu makamı cennet olsun. Amin. Akif İnan diyor ki rahmetli, Urfa'ya geldi gelmeden önce bana telefon etti. Akif, Akif Urfa'ya geliyorum ona göre beni garajdan al dedi. Aldım orucuya getirdim doğru Kallirrahman camisine Urfa'da meşhur cami. Getirdim onu bir namaza durdum şöyle baktım şeye diyor Osman Yüksel diyor Osman Yüksel namazı gözüküyor ama namaza değil. Namazda gözüküyor ama namazda değil. Levla'ya peki bu kadar aşık olan bir insandı. Böyle bahsettiğiniz ulema-i ulemayı ulema dedi. Ama heyecanı, heyecanı yani yerin altındakilerin yerin üstüne çıkartacak kadar güçlüydü. Osman Yükselter'den geçti. Allah canı geli rahmet eylesin. 56 dava hakkında açıldı. 56 kere mahkemeye gönderildi. Ama bu elli altı e, hapse gönderilme işi var ya, yani e, habersiz ondan sonra bilmeden işlemiş olduğu suçlardan dolayı değil. Bazen var ya, bazen var ya bile bile suç işlerde Osmanlı yücretlerden geçti. Beni hapse attılar diye. Çünkü derdi ki, Mevla'nın iki kulları, Mevla'nın dostları dedi, bir şahane bir tane <gülüyor> dedi, hapishanede her türlü güzellik var dedi. Bir şeyler kurtulmuş ama başka, yan yandık başka bir şey kalmadı. Varla karadan başka bir şey konuşmuyor. Atlı çalışan, mevlerindeki dostlar ne sapsa da adam kaçtan, adam kaçtan suçüstü evden tane koydular. Allah için ağlayanlarla tanıyorlar. Bunu anlatabilir وَالْعُلْمَا اُرْرَاسِكُونَ اُمِنْ وَارِسُونَ فِي لَحِيكَةِ Gerçekten Mevla'nın tevkini ilmine, Rasul-i Ekrem ilmine, ilmine varisunlar bunlardır. جَعَلِنَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَاِيَّاكُمْ Cenab-ı Hak Celle bir bizleri ve sizi bu insanları sevenlerden eylesin. Tevkin muhteremdir. Sevgim muhteremdir, aşk, Allah'ın insana ihsan etmiş olduğu en büyük sermayedir, en büyük sermayedir. Bu sermaye yaşadığı müddetçe, yeri de kullanıldığı yani ölmeden cennete girersin. Cennete girmek için Sınav Köprüsü'nü geçmeye gerek kalmadan daha dünyadayken cennete girersin, girersin, girersin. Mehmet Akif Ersoy bir gün rahmetli Feritkam Hoca'yı görmedi, gece olurdu, gece olurdu. Üsküdar'da oturdu Mehmet Akif Ersoy, evini taşıdı buraya, tam Feritkam, rahmetli hocanın evini karşısından ev tuttu. Ev tuttu ki, her gün, her gün Feritkam'a, <gülüyor> her gün Feritkam'a, her gün Feritkam'a biz sağdım, bir göze gittiyse. <gülüyor> Sulette bile ayrılayıp her de ne dedi onlar, evvelim bu doktanları bir daha çıktı. Eeeyyy! Şu an kimleri seviyoruz? Kimleri yüzüme dokuyoruz? diyor ki, meşayif diyor ki, bir insan kimi severse, bir insan kime peki aşk atarsa, bir insan kimi Allah Celle Celaluhu yarın o sevdiği insanın suretini tecelli edecektir. Aha da bunu unutma! Ahan da bunu unutma! Ahan bunu unutma! Kim, kimi severse? Ama halim, ama sahip fark etmez. Ama şeyh, ama sahte şeyh fark etmez. Kim, kimi severse, Allah yarın, Allah yarın ahirette o seven kuluna sevdiğinin suretinde tecelletecektir. Dünyanın gitti, ahiretinde gitti. Eğer aşk yerinde kullanılmazsa... Aşkın gıdası Allah'tır Allah! Aşkın içinde Allah var, Allah! <gülüyor> ya Alemallahu Subhanehu ve iyiyeküm! Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, sizi de, sizi de min muhiddiyim, bunları sevenlerden olsun. Ve muktefi adariyim. aynı zamanda bu büyüklerin zevki yolundan gidenlerden eylesin Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sümme indi inne ahî Mektubu bitirdi, seni birkaç bir başka bir konuya tematla Sultan diyor ki bu şey Cemalettin Efendi, Naquriye, nein ney ki, şey Nayanur Muhammed. Bizim diğer bir kardeşimiz var, Nur Muhammed isminde diyor. Bu zar azarın incani bir gün, sizin tarafınızdan şöyle bir isteği bana iletti diyor. Benlikim, kulcum, demişsiniz ki bu mektubu yazan zat söylüyor, bu Meyan Muhammed denen zat bana geldi. Bizi şöyle bir gitmekle istemde bulunduğunuzu söylüyor. İnne lela izaa min neşayih khis telâli el-uhreyn. Bu efendim şeyh Cemalettin efendi İmam Rabdani'nin bu mektubu yazmış olduğu zat diyor ki bizim efendim diğer tarikatlarda bir şeyimiz var, e, elimizde diplomalar var, icazetler var ve ve Nuridu'nun canibi el-Nasibendiye eygan icat eden. ve ve siz Nasibendiye tarikatından da icazet istiyormuşsunuz yani Şehirlik belgesi istiyormuşsunuz Selin Efendi'nin mektubunu bana getiren getiren za bana getiren za sizin peki e, tarikatta da icazet istediğinizi e, söylüyor diğer tarikatlardan işte Kadir'i yeden, Rıf'a'yı yeden, Çeşki'yi yeden, Sohraverdi'yi yeden, Kıbrı'yı yeden icazetleriniz var mı cidlema? Bir diplomada da Nasibendiye tarikatından hissediğinizi söyledi diyor. Böyle bir teklifimiz var diyor. Bak şimdi ne yapıyor bak bak. Ey el-mahdum, kıymetli diyor. El-mükerrem, ey muhterem peki, hizmetsizat. İnnen neşiğate. Bu yolda var ya Allah'a giden bu müstesna, Nakşibendi'ye yolunda şeyhlik ve müridiyyete aynı zamanda müridlik ve tarikatın aliyetin bu mümtaz yolda, Nakşibendi'nin ilkelerini tehdit etmiş olduğu bu yolda müridlik ve şeyhlik, müridlik ve şeyhlik, müridlik ve şeyhlik bi talim-i tarikatı ve ha. Tarikatı, tarikatı öğretmek ve tarikatı öğrenmek de olur diyor. Dikkat! Bu yolda ilimsiz insana, peki şeylik vermezler. Bu yolda müritsiz ilimli oluyor, ilimle! Kimse asret sonra takılıp da teşhine de üç tane tedavi ve ekip takıp da kavuşa da şeylik taslamasın! Taslamasın! Taslamasın! Ne ilmi var, ne ilfanı var! Bununla birlikte peki her şey on demiş gibi havalar da böyle kandırmıyor Böyle sahtelikleri, böyle güzellikleri ne diyor? Ama dinle ama dinliyor ki Dinlemiyor mu? Boşluklar var boşluklar bu boşluklardan birileri istifade ediyor etmeye çalışıyor ne söylüyor sultan? İlleh meşikate, şeyhlikte, ve müridiyyete, müridlikte, yani sen şerif misin sen, sen mürid misin peki eyvallah, peki bunun kriteri neydi peki, öngüsü neydi peki, sultan diyor ki, bunun kriteri, bir talim, bir tarikati. Ve teallumina, tarikatı insanlara anlatmak mı oluyor, Şeyh olan zat tarikatı anlatacak, o kadar ki anlattı anlat, anlatta anlat, anlattı anlatsa anlat de belki, müritlikteki bu yolun esrarengiz ilkelerini bilme, öğrenmeye çalışmada gayret etmekdir. etmektir. Şehlikle, müritlik de, şey değil de ekseli budur. Ekseni budur. Nr. bir mektubunda ki, bir müritliye çok çok harika zuhuratları olsa, çok mükemmel kişilikleri olsa, her hali keramet olsa, bu yolun büyükleri diyor, buna diyor o kadar öteklediği kadar değer vermez diyor. Eğer ilim sahibi değilse, bu yolda değer ve kıymet ilim sahibi olmakla olur diyor İmam Rabbani Hüzzesi Ruh. İlmin yoksa, ilmin yoksa, ilmin yoksa gerektesi hadis katı, ulamayın sahibi bilimleri ve gerektesi kalbi ilimler, bunlardan nasibin yoksa, eğer işte ben rasul gördüm, şöyle oldum, böyle oldum, bilmem ne vesaire. Mica'ya içimizde mesela harika harika hanberi olan kardeşlerimiz var. Emin olun bazen güdü ediyorum ya, ya, yani yani bir şeyler yapıyor görüyor vesaire Bizim bir şey oluyor mesela bu ne iştir diye bazen böyle garip dediğinde oluyor. Sultan diyor ki, sultan diyor ki eğer o zuhuratlara nail olan insanın ilimden nasibi yapsa bu yolun büyüklüğüne karşı ben büyük diye onun zuhuratına keşfine değer vermez diyor. Değer vermeniz diyor, değer vermez diyor, ne derler? mübarek olsun derslere devam et. de yaptı bu değil mi? Sen çok etkisinde kalıyorsun, ondan sonra günlerce seni o meşgul ediyor. Hatta yani uçuyorsun gidiyorsun artık, insanlara tepeden zürafa gibi bakar duruma geliyorsun. Halbuki, halbuki, halbuki ayağının altına karpuz kabuğu koymuşlar. Ablas yolcu! Ama orada birisi var diyelim, orada birisi var o da Pakistan'a şana kadar peki, bu ilimlerle meşgul oluyor, meşgul oluyor. Karikası tamam, evvallah devam ediyor, din din din, din gidiyor, güzellik mi güzel gidiyor. Öbür taraftan teki şu deruni ilimlerle meşgul oluyor aynı zamanda. Öğreniyor, öğretiyor, öğreniyor, öğretiyor, öğreniyor, öğretiyor. Bu var ya bu, işte bu. Aranacak araç pozitif Şeyh Mürit aha, bu. Aha bom! Aha bom! Dervişlik olaydı, sağcıyla kırka. Biz de alırdık otuzda kırkadır Yunus Emre. Kudüs'e sırrı o. Bu iş, akse suada bitmiyor derviş! Bu iş, akse suada bitmiyor derviş! Arabanın kaportası var mı? Mars basmıyor! Mars basmıyor! Mars basmıyor! Bu yolda şeyhlik ve müritlik, şeyhlik ve müritlik, ne Demek ki tarikatın öğretilmesi ve öğrenimi aynı zamanda e, öğrenilmesi ile mümkün oluyor. La bil kullahi Yoksa kulağı vay işte efendim benim kulağım yeşil veya otelden nevleri kulağıyım olun nevleri veya etkiden, etkiden, e, etkiden e, tarikatların ülütleri böyle olsun diye yani giysilerinde de biraz böyle farklılıklar oluyordu. İşte nakşi mesela nakşi tarikatına mensup olan dinlediğiniz sarı ören sarılmış şekli mesela bir türlüdür, sarı ören sesi mesela rengi bir türlüdür vesaire, nevedi olanlar gibi farklıdır vesaire. Yani ki hangi yolun salikidir, hangi yolun yolcusu belli olsun diye bir yerde bir yerde affedersiniz, atizi ikisine karışmasın diye. Çünkü tarikatların esaslarının yerine getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu bir tefrika değil yanlış anlama ama bir insan eğer bir çeşmenin suyunu içmeye alıştıysa o çeşmenin suyuyla beslenmeli. Eğer o gidiyor başka bir çeşmeye oynaya vesaire bu ne da biliyor musun? Tatsızlık oluşturuyor. Tatsızlık oluşturuyor, oluşunca mensup olduğun tarikattan bir transferi mümkün olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Futbol oynayan iki takım var, formaları farklı farklı, hepsi de futbol oynuyorlar vesaire. Formaları farklı etme. Bu ne peki? Adamın antrenörleri ona ne tip bir oyun oynamayı terkini ettiyse o formayı taşıyan herkes, o formaları yukuruyor. Topla maçta değiliz. Yani hiç bir yoktur. Biz, biz işin ibret tarafındayız biz. Belki bir tane amiyane oldu ama yani bazı konuların, zihinsel konuların netleşmesi için canlı örnekler vermek gerekiyor. La bir külah yuva şecereti. Böyle külah kapmakla bilmem ne silsire kapmakla vesaire. Yoo, yoo öyle değil bu iş. Şeyhimin bastonu bende. Yok küffesi bende. E, e ondan sonra sen o makamına sahip olacaksın vesaire. Bekle olursun sen. Bekle olursun sen. Sen seni bil sen seni. Sen seni bilmezsem korklatırlar seni. Mevlana Cenab-ı Ruhu mekudcesi Ruhu ki 50 yıllık bir <gülüyor> verir. 50 yıllık bir mürit, 50 yıldan beri bir şey efendinin yanında, belki nefsini adam etmeye çalışıyorsun. 50 yıllık bir mürit diyor, bir kere kalbinden e, şeyhimin yerine ben geçeceğim duygusu geçerse, bundan bir şey olmaz, bunun işi biter diyor, bunun işi biter diyor, bunun işi biter diyor, ortalık şeyhinden geçilmiyor. Da evet de hayatta ki evet diri diri mezarına toprağa gelenler hiç de az değil, hiç de az değil, hiç de az değil. Acetariye hasır kitapta der ki, hiçbir Mevla'nın dostu incitilmesin ki, hiçbir Mevla'nın dostu incitilmesin ki, Allah o ülkeye bela vermesin diyor. Burası ben Hindir, burası ben Hindir, burası ben Hindir, hiçbir Allah dostu hapse düşmesin ki düşmesin ki Allah o millete o milletin ordusuna enzimet vermesin diyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir yere sefer yapılacak ve yapıldı sefer. Ordu tege saldırıya geçti. Olmadı bir türlü düşmanı yenemediler. En sonunda en sonunda uyanık birisi dedi ki efendim dedi. Falanca mevlanın dostu şu anafikçe biliyor musunuz dedi sizi dedi. Ne diyorsun dedi evet dedi. Kastamonu be Allah dostu. Değil alıp Savaş ondan sonra kazanıldı. Savaş ondan sonra kazanıldı. Sen bu insanları ne zannediyorsun sen? La bil külahü ve şecereti. Öyle külahla bilmem neyle, silsileyle, diplomayla vesaire, şeylik yoktu. Yoktu, yoktu. Ya bu İnanm-ı çünkü bir ifadesi var, o da diyor ki "Mamet Masuk Yuham Rabbani'nin oğlu, Yakub'u Çerhi Kutlisi'nin tarikat derslerini bitirmemişti. yani derslerin yarı seviyesinde bulunuyordu. yani o kadar daha yol var. Üstadı, Üstad-ı Yakub'u Çerhi'yi bıraktı. Üstad-ı Yakub'u Çerhi'yi halibe bıraktı. Yani derslerini bitirip de ona şeylik vereyim vesaire, daha buna gerek kalmadan, Yarım seviyeli ona filatet verdi. Benim kafam durdu. Bu ne işdir peki? Gitti Efendi'ye sordum. Ben Efendi bu ne olacak bu işe sana? dedi ki bayram acıktı. Bu var ya ne olsa yapar dedi. O kadar. Kema'u mutaafik senatine ukar. Ama diğer tarikatlar da mesela işte efendim nedir? Ee, i̇şte yani icazet vsayr ya şu bu diplomatçilik mürdik. Kürah katlatma, baston katlatma vesaire, yoo, yoo, orda arkası var gitmiyor. Sever 10 metre olsun, şalvarla 18 metre olsun, sökmüyor arkadaş, muhtemaa lazım, muhtemaa, muhtemaa lazım, muhtemaa. 1940 45 yıllarında Süleyman Uyanık diye bir memur vardı, Yugoslav göçmeniydi, İstanbul'un müstilinde merakıptı. O adam zeytin burnunda, torunun evinde kalırdı, kendisi kitoyu vuran adamdı, kitoyu komünistti, bir postav, devlet başkanı. Kitoyu ben vurdum dedi, evine gittim ondan sonra, komünistlerin kendisini yapmış oldukları işkencelerin hala izleri vardı, tırnakları çekilmiş, ondan sonra böyle böyle çizgili çizgili vesaire falan. Resul-i Ekrem Sallallahu i bir maketini yapmış Kendini çok da sanatıyor o noktada. Ve çantilleri yakıyor böyle bütün emri Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve i maketini seyretmekle geçti gitti. Tekardık, kötülük çocuğu yoktu. Hala, hala ayaklarında çizmesi vardı. Çizmeyle oturdu, çizmele kalkardı. Hala askerdi, hala askerdi. Bir gün dedi ki bana, kendisi de şeyin Hitler'in çok iyi adamıydı kendisi. Adolf Adam Hitler'le beraber çektirmiş olduğu fotoğrafları bana gösterdi. Komünistler babamın dedi, 600 binci kitabını yaptı Yugoslavia'da. Yapmadıkları kanmadı dedi. Başından geçenleri anlattı ve bir gün dedi ki bana, Yugoslavia ve komünistlerden hapse attı dedi. Hapishane da öyle dairevariydi dedi. Yani ortası boş, ondan sonra salon, etrafta böyle dairevari e, hadis kovuşları vardı. Bir gün baktım bir kovuştayım dedi, bir adam indirdi merdivenlerden o ortaya. Neticede sahallar diyelim ortaya ve herkes oradaki görevler, hoş geldin işte efendim bilmem ne vesaire, İltifatlar, ikramlar vesaire, sordum bu kim ya vesaire, dediler ki bu. Konya'da Mevlana Celeddin Rumi, Kudit-i onun e, tekkesinde Vatikan'a bağlı a, ajan olup Şeyhlik yapan Kazımdede dediler diyor orada. Kulaklarım bunu duydu. Kulaklarım bunu duydu. Mevlana Celeddin Rumi'nin tekkesinde peki Şeyh kılıklı fakat göbeğinden Vatikan'a, Vatikan'a bağlı aslında Hristiyan'dır diyorlar. Ajan diyorlar. Ve Kazımdede orada e, şunu söyledi. Türkiye'deki efendim Vatikan'a bağlı ajanlık görevim bitti şu an, Vatikan'a dönüyorum dedi, dedi, dedi, dedi. tespitine göre Türkiye'de 600 tane şeyh var, kaç tanesinin peki İmam anlattığı cins tepki kalitesi var. Kimin, kiminle peki pilot yaptığı deliliği? Millet, millet, bir ülke, böyle sejenerebiliyor biliyor musun? Adam daha neler Allah'sı bana neler, neler Allah'sı neler? Allah cani rahmet eylesin. Amin. La bil külahı ve şecereti. Külahla, şeceriyle, bilmem neyle? Yoo. Kemavva mütehârabbi, selâsele, ukhara. Hatta, Şeyh-i Alaiz bin Adda'l-Küddü'ncesi, Rıdmam-ı Radda'a, imam ı Bağut'in, Şah-ı ve halifesi, Hala günattar, <gülüyor> kübüye, türre, şanak şimberle dediler ki efendi hazretleri sizden sonra kim şeyh olacak, kim peki halife olacak vesaire dediler. Yahu dedi, niçin böyle sorularla benim kalbimi teşvik ediyorsunuz dedi, reşaatta yazıyor. Niye, niye, niye, niye bu türlü sorularla benim hadırımı, huzuru daimini ihlal ediyorsunuz dedi. Bu şehirlik denen şey, bu hilafet denen şey tamamen Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın tasavrufunda ve etkisinde olan bir kurumdur dedi. Bu dedi bizi bile aşar dedi. Bak bak bak bak işe bak, bizi bile aşar dedi. Bizi bile aşar dedi. Şuan açı ben kutluğuyla seviyorum. Sonra dediler ki efendim dedi işte yani gene gönül istiyor, kime dedi yani yanaşalım. Kime dedi yani efendim e, iltifat edelim, elini öpelim, eteğini öpelim dediler. Hani azinatlar Kudüs'ü ruhu damadıydı. Buna ne dersiniz dediler. Hani sizden sonra biz bu zata e, katöpselt ona intisab etsek muhakkak mıdır dediler. O zaman Şahin Meşevi ufak bir işaret derdi ki o zaten yükünü çoktan tuttu dedi. Ağzım balı yesin. Kusura bakmayın, ben de bazen karı gibi ağlıyorum, yüreği islam varsa, gelsin o konuşsun burada. وَطَرِيكُوا هَاُلَا الْاَكَابِرِ Peki, bu büyüklerin yolu var ya, nedir peki sohbetin, sohbetun, Nakşibem diye tarikatında bulunan büyük zatların sistemi ve düzeni var ya, sohbettir diyor, devamlı beraberliktir diyor. Ya, ilimle irfandır diyor, ilimle irfan mecliste ediyor diyor. Ve Onların insanları olgunlaştırması ise yandan buraya, alıp da onları tekme tokat burada ederek vesaire eğitim anlayışı yok mu yolda? Yani e, her tarikatın insan olgunlaştırma sistemi ve e, usulü, metodu farklı farklıdır. Nasiber bir tarikatındaysa eğitip inihiasidir. İnihiasi ne demektir? Yani yansıma yolu. Onun güzellikleri sana peki öyle bir yansıma yapıyor ki sen de peki üstadın gibi olmak istiyorsun, ona benzemek istiyorsun. Rasul Efendim Sawa Salliminde, sade ikramla olan ilişkilerinde inihias söz konusudur. Sade ikram hep Rasul Efendim Sawa bakıyorlardı. O şekilde peki ee, bunun yapıyorlardı bakın mesela araba çeken beygirlere bakın, atlara bakın. beygirimizdeki yavrusu tay anasının yan yana gidiyor. Anasıyla böyle hokluyor hik <gülüyor> Gidiyor ama. Hep gözü anasında, hep gözü anasında. Hep gözü anasında, <gülüyor> anam ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Anası kafayı sallıyor sağ sağ o da o yapıyorsa. <gülüyor> Bak! İnihikasyonlu. İnihikasyonlu. Mağulana Jelais tuzlu okayudisi sinru hu, Biliyor ki Rasulük Kem bir keresinde ayakkabılarını çıkardı ve namaz kılıyor. Ve bir gece Nevzat Rasulük ayakkabısına girdi. Nevzatın acil ettiğinin koni kudjesi ruu söylüyor bunu. Rasulük Kem Sawasalem namazı bitirdiğinde ayakkabılarını giyecekken ayağı ayağıyla, ayakkabının ayakkabın arasında 10 santim kaldı veya kalmadı. Canlı 33 yıllık şah diye bir şahim. Şahin, Şahin, Şahin, Resul Eklem'in ayağıyla pabucun arasına girdiği gibi yılanı köpüş kattı oradan. Resul Eklem'in mucizeleri çok ve bir mucizesi de hayvanların dilinden anlardı Resul Eklem'in sallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Şahin'e dedi ki, yahu dedi, sen dedi, ta yukarılardan uçuyorsun dedi, yani oradan bunu nasıl gördün dedi. Şahin dedi ki yarasınmaz senden yansı yanma dedi. Bananul ala bi cemalihi keşeftu cuh bi diyor. İnhiy jazîr diyor. Karpuz tarlada diyor İmam-ı Abdali, iki başka mektubunda. Karpuz tarlada, peki karpuzda güneş vuruyor, karpuzun haberi var mı? Yo. Karpuzun üzerine yağmur yağıyor haberi var mı? Yo. Karpuzda rüzgar ve haberi var mı? Yo. Ama karpuz büyüyor mu? Yoo! İnikas bu. Bak şuradasın mesela, dinliyorsun, yıllardan beri geliyorsun, gidiyorsun vesaire vesaire. Seninle! sana konuşan insan arasında net iletişimler söz konusu oluyor biliyor musun? Veya bir başka bir misalle bebek mesela annesinin karnında değil mi? Eyvallah! Ee annesi yiyor ondan sonra Cenab-ı Celle, Celle bir kordanla o bebeği besliyor. Bebeğim teki yani değilim yediklerinden içtiklerine haberi var mı? Yo O onun teki yani fiziki ve Fizyolojik, biyolojik ne dersen de ruhsal gelişimlerinden bebeğin haberi var mı? Yok. Ama bebek biliyor mu? Biliyor. Bu yolda eğitim, insan olgunlaştırma, aha böyle oluyor işte. Yoksa böyle sormacıların demir parçalarını veyahut da ağaç parçalarını tek tek el alıp da sormaya tutması vesaire yani o şekilde değil. Böyle yaptıkları da olur belki icabında. Eğer gerek görürlerse ama genelde Genelde inekâsidir. Şu an var ya, şu an var ya, bir ışık düşünün mesela ses çıkartıyor. Vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın vın Şu an her birimize bir takım şirkler takılıyor. Her birimizde bir karakter değişimi söz konusu oluyor. Buğdayı değirmene koyuyorlar. Mısır'ı değirmene koyuyorlar. Taşların arasında o buğday ve Mısır tohumları peki un oluyor. Mısır'ın un haline geldiğinden haberi var mı? Var mı? Var mı? Yok. Bu yolda eğitim böyledir işte. Boro Osmanlı Devleti'ni kurdu. Boro bu eğitim Osmanlı Devleti'ni kurdu. Boro kurduğu devlet bak 600 yıl ayakta kaldı. Hatta hatta da Anadolu İngiliz tarih dediği gibi bu devlet yıkılmadı. Osmanlı durmadı. Durduruldu dedi. Durduruldu dedi. Latin altına konan takoz. Alındığı takdirde bu devlet yine kıyamete kadar varlığını sürdürecektir diyor. Bunu İngilizce ala ya, senin hala tarikat tersin ya, sen hala şüphe içindesin. ders alayım mı, almayayım mı, bekleyeyim mi, beklemeyim vesaire. Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? O tariku ha ulai leklâbiri sohbetun. Ve terbiye toplum onların adam eğitim sistemi ise inşaatidir. Yansıma yolludur. Diyelim mesela güneş şuradan geliyor, aynayı tutarlar buradan güneşe karşı. Bu e, güneşin ışınları ve şuaları aynaya vurduğu an bu aynayı öyle diyorlar ki güneşe küp diyelim mesela alında bitiriyor adam. Öyle ama. İbrahim Hakkı'ya zuruldu bir sırrı o. İlle ve Hacı Fakirullah Efendi'nin kabine tam efendim yani baş tarafına bir kavis koymuş. İbrahim Mahkear bir de dağın su e, bir, bir sistem kuruyor ve 24 saat, 24 saat diyelim, yani güneş var olduğu sürece doğumundan peki güneşin doğuşundan batışına kadar güneşin şuvasını o kavise koymuş olduğu yansıtıcıyla güneşin ışığını efendim, sarayın üzerine düşürüyor. Bu işin yani işte diyelim fizikle olan e, veçesi yönü Manen de aynı şeyin söz konusu oluyor. Elullah öyle bir kazis kullanıyor ki, o kaziste bir ayna. Ve o aynaya vuran Allah CKC'nin kemalatına, direkt sana yansıtıyor. İbrahim Malkı Erzi, Hacı Fakirullah Efendi'nin e, e, kabrimi restore yaparken o kazisi yerinden oynattılar, oynattılar. Oynattılar peki ustalar beceriksiz cahiller şimdi, şimdi güneşin ışığı 50 santif bitireceğin Hacı Fakurullah'ın sarı önüne sağına düşüyor. Avrupa'dan uzman getirdiler, İbrahim Hakkı Erzur'un mini sistemini yakalayıp da güneşin ışınlarını aynen eskiden olduğu gibi Hacı Fakurullah'ın sarı önüne düşüremediler. Biraz daha öteye kaydırırlar. Dedenin yaptığı, ne anlamaktan bile aciziz, biz onları beğenmez olduk, bu ne akıldır, bu ne beyindir, aman Allah'ım, aman Allah'ım, bak söylenen gerçekler, nasıl adamlar getiştirler, nasıl? Bu ve Bileketin toprağından evliya çıkar, evliya, eskiya çıkmaz, bu topraklardan şimdiki kadar hain çıkmadı. Çıktıysa de onlar aldatılmış olan insanlardır. Ama temelde bu topraktan evliya çıkar. Evliya! Ah o evliyalar! Ah o evliyalar! Kaç tane senin kabri kaldı ki? Mücahit böyle üçlü bir site yapıyor. On da katlı üç tane binayı efendim, böyle, e, banyo ve tuvalet tencereleri birbirine bakacak şekilde üçgen vari adam kuruyor. Fakat yani binalar arasında, binalar arasında iki tane evliye kabri var, iki tane evliye kabri var. Müteahhit ne yapıyor biliyor musunuz? Ee, yani bir şey plan projeyi değiştirmiyor, neticede tuvaletlerin e, şeylerini, pencerelerini, banyoların pencerelerini o evliyanın yüzüne karşı geriye şekilde inşa ediyor. Bu memlek mefule demek ki, ben takamı yapacağım sen de bunun kokusunu kopma. Bu kadar adili zorun mu İsmail A? Selam ve İndir Gürtlüğü Bizayi Sizin, Nihayet-i A, nihayet-i A, gari. Bak bu yolda sistem budur diyor. Bu yolda sistem budur diyor. Neticez etmedik diğer tarikatlara intifaf edip de en son noktada olabileceği makamı ve güzelliği yolda sana daha birinci adım adım da veriyorlar. Daha birinci adım da veriyorlar. Ama, ama, Namur Abdani, siz bu nakşiyi gören var mı? Bu nakşiyi gören var mı? Bu nakşiyi gören var mı? <Gülüyor> Efendiler bir defasında bir üniversite okuyan sana bir dersi veriyordu. ''Baksın işte şu kadar vesaire falan filan işte.'' dedi, ''Bu kadar yaptın dedi. E ''Bizim bildiğimiz yani bellidir rakam, beş binden aşağı Ona böyle düz diye bir şey verdi, dedi, ''Efendi Hazretleri bu hani bunu nasıl almayalım.'' dedi, ''Esas mıydı vesaire?'' Aynen şöyle söyledi, ''Bayram Hoca'' dedi, ''Bu işin esasını zaten kim yapıyor?'' dedi, ''İşte idare ediyoruz.'' dedi, fakat. Esasını söyleyemiyorlar, ''Niye?'' çekiniyorlar. Çünkü Beyefendi çok nazlı. Biraz efendim yani 5000 yıl 10 bin, bin sene, o olur mu ya vesaire falan filan yok kardeşim ben, ben bunu memnun edilmiyorum vesaire. Biz gerçekten aşık olsak, onların öyle yapacak neler? Neler ne geldi buyuruyor ki eskiden eskiden Latife aşk eder bir kere de verilmez diyor, tamam mı? O an Latife'nin diyelim mesela Allah Allah Allah'la e, zikirle peki e, dönüşümü efendim e, şimdi bir yılda veriliyor. Bitirle, taifle, tayfa haşere derdi bir yıldır bitiriliyor, sonra ikinci derti geçiyorsunuz. Ama eskiden usul öyle değildi. Oğlum bir yıldır tekiye kaç tenceren dengele bak, celle cedalı seyrediyor musun gibi Allah Allah diyeceksin. İkinci sene ruh latifesinin penceresinden Rabb'imi seyrediyorum diye hayal edip Allah Allah diyeceksin. Üçüncü peynir latifesinden onun penceresinden Rabb'imi seyrediyorum diye bir yılda e, sır latifesi. On latife var insanda. E, on latife, on her birisi bir yıl çeker. On yılda, on yılda ancak şimdiki bilgileri geçiyorsunuz. İsmaila, İsmaila, ne kadar nazlı olduk, bu kadar peki yani yarım buçuk diye derslerle meşgul oluyoruz, ufak bir şey olduğu zaman da artık ben şöyle oldum, böyle oldum, insan değinmiyoruz peki. Bir de utanmadan, rezilce, ee, şeyliğe soyunuyorum, bilmem neye, müritliğe soyunuyorum, nedir, nedir bu iş? Ben sana bir ölçü vereyim. Namur Abbani Kudili Sebru'nun mektubunda buyuruyor ki, bu yol yedi adımdır, bu yol yedi adımdır. Nasibendiye tarikatı yedi adımdır. Birinci adımın özelliği şudur. Ben bu yolda acaba birinci adı, adıma attın mı, atamadın mı, ne ölçüsü şudur diye imranliyim. Ben senin gırtlana bir bıçak saplayacağım diyor. Gırtlana bıçak saplayacak gibi patlayacağım diyor ve sana soracağım ismin ne, ismin ne, ismin ne? Eğer ismini hatırlayamıyorsan Allah da öyle kayboldun ki. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle bir ablukaya aldı ki ee, Mevla'nın peki sana vermiş olduğu hoşluktan, lezzetten ve tattan ayrılıp da kendi varlığından haberdar olsa, ismini söyleyemiyorsan, ismini söyleyemiyorsan, ismini söyleyemiyorsan o zaman sen birinci adımı attın demektir. O zaman sen birinci adımı attın demektir. Bu ne demek kardeş? Bu yol zorlaz değil mi oldu? Öyle çekiyorum, işte ben çekiyorum, böyle uzanacak bu yol. Öbürü dedi, yok böyle uzanmayacak, böyle uzanacak vesaire. Bu cam macunu bulurum. İstediğin gibi yol, ondan sonra gel camın kenarına çek, bitirdim ne vesaire. Yok ya! Aslında var ya, söyleyeceğini söyleyemiyor Murat Bani. Söyleyeceğini söyleyemiyor. Bak hem de kadar hava karışıyor. Bununla birlikte bir diğer burada buyuruyor ki, yani ben söyleyeceğini söyleyemeye söyleyemeden, söyleyemeden bu dünyadan gidiyorum diyor. Ben size eğer ben size eğer şu yolun gerçeğini söyleyecek olsam, gerçek çapresini özünü ortaya koyarak söyleyecek olsam, hiçbir tanem tarikat tertip yapmaz. Neden? Ya uuuhumma karışık bir yol yakan rahat dinlerle verse kaçıp gideceksiniz siz çünkü çok nazlısınız diyor. E peki bunlar niye söylüyorsun? E söylemeden de olmuyor diyor. Niye? Çünkü söylemesen hatla bağlısını karıştırıyorsunuz. doğruyla yanlışı karıştırsın. Ehlullah daha ne yaptın sana? Sen yürek getir yürek, yürek getir yürek. Siz bana yine getirmiyorlar Abdani. İlmeli yakın, ayneli yakın, ayneli yakında bir analiz ve var, sorma gitsin, sorma gitsin, ufacık bir şeyi sızdırıyor, gerisini söylemiyor. E niye söylemiyorsun üstadım, kim anlayacak ki diyor, bana siz sine getirin, sine, anlattıkların merakla, heyecanla, haşmetle dinleyince, "Yandım yangın diyecek heyecana, eksene sahip bana yürek getirin, sine getirin İnsanlara isteksizliği, insanlara alakasızlığı, Ehlullah'ı bile susturdu. Git kaybol arkadaş, sokaklarda gez arkadaş. Boturma mı gireceksin? Ömer Haldeti kudretli ruh gibi ağacın kovuna girip 40 yıldır orada haldetti mi kalacaksın? Ya kız, ağla kendine ya, ağla kendine ya, ağla kendine ya. Ela ulasanak, Ela ulasanak. وَسَعَلَى صَرِيْكُونَ اَكْرَبَا سُرُكِ ve Nafşibendiye Eylullah'ın sevdiği yolu Allah Celle Celaluhu'ya insanları götüren <tuklar> hem kestirmeli oldu, Hem kestirme oldu. Vahalarına kaybolma, sahralarına kaybolma ama bir şartla, bir şartla, usule riayetle bahsediyor. Yoksa herkesin kafasını göre Nafşibendilik yok. Çok dile vurduk, Cenab-ı Hak yerden kalkmaya hepimizi muvaffak eylesin. AMİN ve nazar olum şifa ol emradil kalbiyyeti, bu büyük insanlar var ya, bu yolun büyükleri var ya, onların bakışları her türlü kalbi atılıklara şifadır diyor. Her türlü kalbi atılıklara şifadır diyor. Ve teveccühüm gâhîl hîle'l-mâneviyyeti. Peki onların insanlara şöyle bir nazarları, şöyle bir bakmaları ise, Neticede manevi ne kadar hastalıklar varsa ona şifadır diyor. Herkesin bir psikiyatriye efendim abone olmuş gibi bir hali var. Herkes efendim psikolojik rahatsızları maruz kalıyor. Hemen bir titrat varsa, bir sıkıntı varsa vesaire, vesaire hemen doğru psikiyatriye. Resul-i Ekrem sallallahu bir ki Yabna Adem, hadisi kutsiyle, Yabna Adem, Ademoğlu, ibadeti. Allah takdirk gilan ve olan et dede ve et dede kera. Vesletem tasavvutunun dikti sebebi ki Cenab-ı Celle ceden nakledilen ki kendini ibadete kaptır. Kendini ibadete kaptır. Kendini ibadete kaptır. Makam Rabban dediği gibi ya Hakk sahibu onların adlarını imran etme. Teferra'li ibadeti Hey en sadrette zinen senin göğsünüden zenginlikle doldurayım diyor Allah ne stresi ya streslerin ne alakası var tamam bazı sıkıntılar vesaire oluyor ikinci girdi en son mektubunda ne mesajlar vereyim bağır, ne mesajlar şu stres konusunda sıkıntı konusunda vesaire kendini bara kaptırıyor diyorlar Celle Celalı senin göğsünüden zenginlikle doldurayım peki ve de fakirliği orten kaldırayım Bak ekonomi izleye Teala kulluğun, ekonomiyi nasıl düzenliyor şimdi Allahü Teala'yı kullanan ekonominin nasıl ticaretiğini görüyor musun? Ne alakası var? Ben de anlamıyorum. Allah kendisine kullukla ekonominin nasıl bir düzene girmesinden bahsediyor. Bana kulluk iyi, ekonomiyi düzene sokayım diyor Allah cennetleceliyor. Allah ma aramız olmadı mı cice? İstediği kadar tedbir önlem al. Yağmur veren al, vermedi, süsling kaldın. Ne haber? Ne haber? Eczap 26 milyon 400 bin kilometre karede at oynattı. Üç kısaya hakim oldu. Üç kıtaya da idare etti. Kaç işine biliyor musunuz? Yedi tane sadına var. Yedi tane sadına zamla. Yedi tane sadına zamla, tane zamla. yüz yıl. Adam üç kısayı idare etti. Senin var dünya kısayı ne bileyim bakanların var, müdürlerin var, müsteşarların var vesaire. İki dakika bir aleyh gelmiyor. Ne oluyor abi kim var? Sistemi kim karıştırıyor vesaire? Bak Mevla söylüyor? Hay yapmayacaksın, O ha, edeceksin. O zaman, o zaman senin göğsüne zenginlik vermeyeceğim, genişlik vermeyeceğim. Sıkacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Sitre sitre, hanımdan çekeceksin, piyasadan çekeceksin, devletten çekeceksin, arkadaştan çekeceksin, seni sıkıntıdan kurtarmayacağım diyor Allah Celle Celaluhu. Ve de fakiri de kaldırmayacağım diyor cenab Celle Celaluhu. Allah bu kartalara yuvarlanmaktan mazlum ve cici kullarının masunu mahfuz eyletir. Amin. Bunların nazarları her türlü kalbi atlılıkları şifadır diyor. Dolayısıyla bütün atlılıkları kaldırırlar Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Aziz Mahmut Hücaili zamanında Hüsküde'de yatıyor Sultan birinci Ahmet. Sultanahmet Camisi'ni yaptıran padişah Osman devletin 17. padişahı o da nefbundur, Allah gönü gönü rahmet eylesin Kaç reba salgını oldu Osman devletinde vebadan dolayı çok insan kırıldı vesaire neticede millet, neticede millet Aydın Mahmut Hüzey'e geldiler dergahına gittiler, efendi yani her gün böyle vaza insan ölüyor ya işte bir şey, himmet buyurun vesaire falan filan Aydın Mahmut dedi ki, Mevla'nın işine ben karışamam dedi Bakın bir devlet kimlerle görüyor, bir toplum kimle ayaklıyor, görüyor musun, görüyor musun? Ondan yardım istiyorlar. O da dedi ki ben, dedi, Mevla böyle taksirdiyse karışamam ben dedi. Hatırlı dedeye gidin dedi. Sayın merhaba şimdi. Trafiye çalışıyor, onlar da kendi arasında, kademe kademe, as var, üst var. bir yararcı var Eylül arasında. Hakkı bir dedeye gidin diyor, o sizin isteğinizi kabul ederse eder diyor, etmezse, seni bu işi karıştırmayın diyor. Hakkı bir dedeye gittiler, dede, dedeciğim bak böyle, böyle böyle oldu işte, İnsanlar kırılıyor, her taraf yani veba salgını içerisinde, inim inim iniliyor, ne olur, ne olur, bir, dinle, bir dua edin, bir şey desin, vefa hastalığı kalksın şu ülkeden dedi. Ya dedi, kızdı. Ya dedi, benim bu işlerle meşgul olduğum kimse mi dedi dedi. <gülüyor> kızdı. Yani bu yolda sırrı yükseği ettiğin an dibe vurursun. Kemalat'ın ben şeyim, ben bu yıl gibi falan bir takım girip de takım sana emanetleri yükseği etmeyeceksin. İkma dedi gibi. Giz bilir, et Dedi ki, beni bu işe niye karıştırıyorsunuz dedi. <gülüyor> Sonra gelen cemaattan bir tanesi dedi ki, Efendim bizi sana acımamış hücayi gönderdi. Ha dedi. Hacmamızden gönderdi, o zaman iş değişti dedi. Durdu şöyle, şöyle bir gitti geldi. Dedi ki bugün bir kişi daha ölecek dedi. O öldükten sonra bu hastalık kalksın gitsin dedi hastalık gitti Tamam mı? Tamam mı? Peki o arada ne yapıyor o peki? O arada ne yapıyor arkadaş? Bugün bir kişi daha ölecek diyor. Onun canazı sonra hasta bu ülkeyi terk etsin gitsin dedi. Cenab-ı Celle Celle Celaluhu mührü onlara veriyor, onlara. Ya ne demek bu hocam, bu Allah mı oldu? Allah değil. Ben diyelim mesela muhtar olsam, sen benim birinci azam olsan? muhtar nereye yere gidiyor. Veya muhtar hasta oldu. Mühürü kime bırakıyor? Birinci arzaya bırakıyor. Peki birinci azaya o mühür ve mühürle gelen tüm yetkileri kullanmaya senayetli mi yoksa değil mi? Muhtarın bütün yevkilerini birinci ağza alıyor. Bu yolda böyle bir makamda vardır. Zaten o makamı, Cenab-ı Hak Cesseci, ah benim yüce kulum, hoş geldi, sefa geldin, sefa gelin. gel kulum, gel kulum, al mühim sende. Ne yapıyorsan, belirlenme yapacaksın, o gücü Allah sana veriyor. Ecdat zamanında bir Anadolu beyi vardı, bir de Rumeli beyi vardı. Bu tarafa bakan zaten, Avrupa yakasına bakan zaten Rumeli Beylerbeği diyorlardı. Anadolu tarafına, Üsküdar o tarafına bakanlarla ise işte, e, Anadolu Beylerbeyi diyorlardı. Padişah kendi mührünü Beylerbeyi'ne veriyordu. Rumeli Beylerbeyi'ne veya Anadolu Beylerbeyi'ne dedi ki gel buraya paşa al sana benim mührüm dedi. Tüm yetkilerimi sana devrettim. Her şeyi sanki ben yapıyormuşum, icra ediyormuşum gibi e, sana devrediyorum kullan ama ama ama mühre hainlik yaptım, mühre irayetin kafanı kopardım ben. En çok bu politika bir siyasetle 600 sene getirdim bu devleti. Hani bu sistemler İsmaila, Gazmayır'a kuvveti mi topla? Bah sohbet neler söyleyecek, neler? Bir. Yes. Ma akselen ah Naksibendiği ne? Eh İletiyorum Yahudi yok. Naksibendiği hareketine bulunan zatların dürtüleri hareketleri vesaire. ne derim? diyor ya. Yemşüle bir rekti makbûyinin her insanları var ya böyle gizlice, gizlice gizlice gizlice hiç kimseye göstermeden gözle taş arasında Kabe'yi muazzamaya getiriyorlar. Beytullah getiriyorlar. Bu ne acayip bir düzendir ya senin. İmamı Rabbanı kuddeze sil roh ya. Buraya affedersin bana düşmez ama işte yani arzu ve iştiyakın bunu söyletiyor. Değil sadece efendim yani oraya getirmek, oraya getirmek. Bu yol var ya, bu yol var ya, abi yol var ya öyle bir yoldur ki değil Kabe'ye gitmek, değil Kabe'ye gitmek Kabe'yi senin yanına getirir, senin yanına. İmam-ı Rabbani Kütü'ye gidemedi. Bir teşebbüs etti, yok emniyeti olmadı. Bir teşebbüs etti, ondan sonra başka bir maziret çıktı. Son efendim yani üçüncü kez bir teşebbüs etti. Hacımlarına Bati'yi vefat etti. Olmadı Kabe'ye gidemedi. Ve o, o senede kaldı. O senede kaldı. Bu sefer Zuhrabbe kendine ve kendine dendi ki i̇mam işaretle buyuruldu ki Sen ki, sen ki, sen ki, bu kadar arzı ve iştiyatına rağmen Peki imkanla rağmen Kabe-i muazzamaya gelip de tavaf nimetiyle belki nimetlenemedin, Kabe'yi görüp de sevinemedin, o oh, efendim ya nimetten marum kaldın, şimdi biz Kabe'yi sana gönderiyoruz dedi. Kabe! Namurabani'yi tavafa geliyor. Kim Kabe? Kim kum? Sellidir İsmaila! Kabe kaç kere buraya gelebiliyor musunuz? Kaç kere buraya gelebiliyor musunuz? Bu yolda bunlar var bunlar, bunlar var bunlar, hani senin kitapların, hani senin kitapların koyma kıyım oku İstanbul'da açsa, İstanbul'da, İstanbul'da gir bakayım Şubavi'ye, gir bakayım şuraya, genize girmeden denizin dibindeki güzellikleri nasıl göreceksin? Tabii, bu gariban kullarını bundan mahrum değilene. Ama bu zevkler içerisinde, bu zevkler içerisinde İsrail'in şu ancazında canlı canlı dediği yakписыва doğru mu? Şu anda oradaki insanlar dediği sa müstebik yollarda seneli o unutma Allah'ın beğrip adaletiyle de öleye kadar Amerika küçürelim Türkiye altında deli düşü oluyoruz tane Amerika küçürelim altında deli oluyorum diye haykırıp tika ile den çülkarlar bastılanan ezra ruhuyla İsmaila e, İsmaila denizçe gurur güel